istifade edebilmek adına bizleri bir araya toplayan alemlerin Rabbi Allah Azza ve Celle'ye hamdolsun. Çok değerli kardeşlerim ve muhterem hazirun bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 155. ayeti kerimesini işlemiştik hatta aslında 154'ten aldık. 155'te dahil olmak üzere bir kombinasyon içerisinde işlemeye çalıştık ayeti. Ve hatırlayınız lütfen Allah Subhanahu ve Teala 154 ve 155. ayeti kerimelerde "Sadu billah ve la taqulu limen yuqtalu fi sabilillah amwat bel ahya'u velakin la teş'urun." Ve le nebluwennekum bişey'in min el-haufi vel-cu'i ve naqsin min el-emwali vel-anfusi vel-semarat ve besşirissabirin. Bu ayeti kombinasyon halinde işlemiştik. Allah Subhanahu ve Teala Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz buyurdu. Ve ardından da ben sizi sınarım dedi Allah. Açlıkla sınarım dedi. Gerekirse rızkınızı daraltırım dedi Allah. Sizi mallarınızdan ve canlarınızdan eksilterek sınarım dedi Allah. Bazen hoşunuza giden şeyleri elinizden alırım ve sizi öyle sınarım dedi Allah. Ve Allah azza ve celle sabredenleri de müjdeledi bu ayeti kerimesinde. Bakıyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala bizlere reçete tevdi ediyor. Hatırlayınız geçtiğimiz hafta şu ifadenin üzerinde ziyadesiyle durmuştum. Uzunca bir kulluk maratonu demiştim bu kulluk maratonunda karşımıza çıkan engelleri selametle atlatabilmenin reçetesini bizzat tevdi eden Allah'tır demiştim sabırla namazla yapın Allah'a duayı isteyin Allah'tan yardımı ne ile sabırla ve namazla ve bunların üzerinde konuşmuştuk hatırlayınız lütfen hatta sahabeyle ile bitirmiştik dersimizi Zulbicadeyn radıyallahu anhı anlatmıştık ve inşallah bugün Sabredenlerle birlikte asıl ortaya konulması gereken bir tavır var ki bu ayeti kerimede bunun üzerinde durmaya çalışacağız inşallahü rahman. 156. ayeti celileyi tayyibesinde Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor dostlar. Sallallahu bîh. Ellezîne <gülüyor> izâ asâbethum musîbetun kâlû innâ ve inna ileyhi raciun. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala bir önceki ayetle birlikte bunu harmonize edeceğiz. Yani birbirlerinden kopuk düşünürsek belki anlama noktasında alanımız daralacak. Ama bakınız lütfen. Bir önceki ayette ne dedik? Allah sizi sınayacak. Ne ile? Az önce saydığım hususlarla. Bu maratonda çıkım, karşımıza çıkan engellerle sınayacak Allah. Diyor ki sabredenleri müjdele. Peki o sabredenler ortaya nasıl bir kamet koyuyorlar? Sabredenler ortaya nasıl bir tavır koyuyorlar? Bakınız bunun cevabını Allah Subhanahu ve teala bu ayeti kerimesiyle veriyor. Diyor ki o sabredenler, onlar kendilerine musibet isabet ettiğinde biz Allah'a aidiz ve döneceğimiz, varacağımız en nihai yerde orasıdır. Sabredenler Allah Azza ve Celle'nin kendilerini engellerle sınadılar ya bunlar karşısında ortaya sabır koyanlar böyle bir tavır sergileyenler böyle derler diyor Allah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu biz bu ayeti anlamaya çalışacağız inşallah. rahman. Bunu teorikte bilmeyenimiz yoktur değil mi dostlar? Hatta ufaklıktan bu yana küçüklü yaşlarımızdan bu yana bir cenaze evine gittiğimiz zaman meftanın sahibine sarıldığımız zaman başınız sağ olsun inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu bilmeyenimiz yok yani. Biz Allah'tan geldik yine Allah'a döneceğiz. Allah sizin sabrınızı bol versin. Bu. Bizim teorikte bu ayeti anlamakla alakalı olarak bir problemimiz söz konusu değil. Ama nefsimde başta olmak üzere söylüyorum dostlar. Ve sizlere nasihat adına söylüyorum. Bu pra pratikte de böyle mi? Pratize ederken bu ayeti teorik olarak bir bakış açımız var ama ben bununla hayatı yaşarken hakikaten böyle bir kamet, böyle bir tavır ortaya koyabiliyor muyum? İnşallah bunu konuşacağız. Hazreti Ömer radıyallahu anh bize çok güzel bir şey öğretecek bugün. Aslında musibeti tarif ediyor ve Hazreti Ömer'in üzerinden de tekrar başka bir sahabeyle bu konuyu anlamaya çalışacağız. Dediğim gibi lütfen bu gecenin azı olarak bizim bu ayetin teorik kısmıyla bir problemimiz söz konusu değil. Ama başımıza bir musibet isabet ettiğinde tüh ya hay Allah mı diyoruz? İnne lillahi ve inne ileyhi raciun mu diyoruz? Böyle bir kamet böyle bir tavır ortaya koyabiliyor muyuz? Bunu konuşacağız inşallah ama önce müsaade ederseniz dostlar Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın musibete bakış açısını sizlere anlatmak istiyorum. Uzun değildir rivayet. Çok kısa konuşmuştur Ömer radıyallahu anh. Öz konuşmuştur. Sahabeye de bir şeyler öğretmiştir. Bize de inşallah misafir olacak bir şeyler ötecek. Allah ondan razı olsun. Dostlar sahabe anlatsın. Sahabe radıyallahu anh diyor ki bir gün cenazede Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yanında saf tuttum. Cenaze için saf tutuyor idik ki o esnada nasıl olduysa Ömer radıyallahu antan için diyor. Diyor ki Ömer'in ayakkabısının bağcığı koptu. Dikkat edin. Burayı tekrar alıyorum. Diyor ki cenaze için saf tuttuk ve Hazreti Ömer'den için o yanımdaydı diyor. Ve nasıl olduysa diyor, ayakkabısının bağcığı koptu. Ve bunu az bir zaman geçtikten sonra ayakkabı bağcığının koptuğunu fark eden Ömer görür görmez sergilemiş olduğu tavır aynen şu. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Subhanallah. Düşünebiliyor musunuz? yalla peki karıza var dostlar da Evet. İnşallah kaldığımız yerden devam edelim. Hakınız helal edin dostlar. Hazreti Ömer radıyallahu an inna lillahi ve inna ileyhi raci'un Sahabenin ortaya Hazreti Ömer radiyallahu an'ın ortaya koymuş olduğu bu tavrı sahabe görüyor. Diyor ki ya Ömer ayakkabının bağcığı koptu ya. inna lillahi ve inna ileyhi raci'un. Nereden çıktı? Kopan sadece ayakkabının bağcığı. Halbuki biz bu tarifi bunun nerede söylenmesi gerektiğini musibetler hanında biliyoruz yani. Böyle öğrendik. Hazreti Ömer'in cevabına bakın dostlar. Diyor ki Subhanallah kişinin hoşuna gitmeyen her şey kendisi için bir musibettir. Bize de Allah musibet anında neyi ve nasıl söyleyeceğimizi öğretti kardeşim. O da şudur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Benim hoşuma gitmedi, Allah bununla sınadı, koptu, kederlendim, yani bir bağcın kopması bile hatta yolda yürürken dahi ayakkabımızın bağı çözüldüğü zaman cık, diyoruz değil mi? Keyfe keder, dur bağla. Hazreti Ömer'in tarifinden hareketle söylüyorum. Kişinin kederlendiği ve kendisine isabet eden şeyi musibet olarak tarifliyor. Vallahi hiç kimse şu hazirun için söylüyorum, hiç kimse rızkının daralmasını istemez. Hiç kimse hak sözü söylediğinden ötürü cezaevine girmeyi istemez. Hiç kimse arabasıyla seyru sefer yaparken kaza yapmak istemez. Evladını yitirmek istemez. Anasını babasını kaybetmek istemez. Bunların hepsi birer musibettir. Çünkü keder veriyor keyfine. Hz. Ömer radıyallahu an kişinin hoşuna gitmediği ve hoş bulmadığı şey ona isabet eden musibettir. Bize de Allah musibet anında neyi ve nasıl söyleyeceğimizi öğretti. İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn. Subhanallah. Hazreti Ömer öğretti bize. Sahabenin üzerinden öğretti. Bir musibet karşısında neyi nasıl söyleyeceğimizi. Nefsim başta olmak üzere inşallah nasihat olarak söylüyorum. Bundan sonra başımıza gelen ufacık, Hoşlanmadığımız bir şeye hay Allah tüh ya demek yerine Hazreti Ömervari bir tavır koyalım. Ne diyelim? İnnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn diyelim. Ama ben inşallah bu mevzunun daha iyi anlaşılabilmesi için. Çünkü hakikaten teorikte hiçbirimizin bunun bu ayet-i kerimenin bu ibaresiyle bir problemimiz söz konusu değil. Ama bir musibet isabet ettiğindeki tavır çok önemli. Ortaya koyacağımız tavır çok önemli. Sergileyeceğimiz kamet çok önemli. Hakikaten o sabrı, ayet diyor ya sabredenlere müjdele onlar böyle derler. Biz sabırla Allah'a döneceğimizin bilincinden hareketle ortaya İslami bir tavır koyabiliyor muyuz? Bunu konuşmak lazım. Herkes ellerinin arasına başını alıp bunu sorgulamalı bence. Ama ben birisini misafir edeceğim. Hakikaten belki biraz uzun ama sabırla birlikte i̇nna ve inna nasıl anlaşılır ve nasıl anlaşılması gerekir onu anlatacak. Kadın olmasına rağmen. Zayıf değil mi erkeğe nazaran? Daha duygusal, daha çabuk karar değiştirebilen, duygusal hareket edebilen, gerekirse aklını bir kenara bırakıp da duygusal hareket etmek kendisi için daha kolay olan kadından örnek vereceğim. Ama öncesinde kimi anlatacağımı Ummu Atiyye radıyallahu anha söylesin. Ummu Atiyye radıyallahu anha diyor ki o sahabe kadından için ismini vereceğim birazdan inşallah. Ummu Atiyye diyor ki radıyallahu anha biz Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam'a biat vermeye gittik. Allah'ın Resulü bizden sallallahu aleyhi ve sellem başınıza bir musibet isabet ettiğinde dikkat edin kardeşler birisi size ölüm haberi getirdiğinde sizin evinizden bir cenaze çıktığında feryadu figan etmeyeceğinize Allah'a ve Resulüne söz vereceksiniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizden Böyle sözler aldı. Ummu Atiyya radıyallahu anh'a söylüyor. Diyor ki o kadar kadınlar topluluğunun arasında. Bırak kaçmasın lütfen. O kadar kadınlar topluluğunun arasında. Vallahi bu söze sadece beş tane kadın riayet edebildi. Subhanallah. Diyor ki Allah'ın Resulü bizden böyle söz aldı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki. Evinizden cenaze çıkarsa, size bir musibet isabet ederse feryadu figan etmeyeceksiniz. Allah'a isyan etmeyeceksiniz. Kadınlar topluluğunun arasında beş kadın müstesna bu söze sahip çıkan olmadı. İşte onlardan bir tanesi Ummu Süleym radıyallahu anha. Kim Ummu Süleym? Şimdi kimin hanımı olduğunu söyleyince diyeceksiniz ki ha biz o sahabeyi biliyoruz ya. Bu mikrofonlardan biz çok anlattık o sahabeyi. Ummu Süleym kimin hanımı biliyor musunuz? Ebu Talha'nın. radıyallahu anh. Ebu Talha Radiyallahu anh'ın zevcesi Ummu Süleym. Ne yapmış? Ben anlatayım inşallah rahman. İnna lillahi ve inna ileyhi O anatsın. Hepimiz susalım. Ben de dahil olmak üzere onu dinleyelim. Abu Talha'nın Ummu Süleym'den olma bir evladı vardı. Umayr diye rivayet edilir adı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tarih kitaplarında o çocukla alakalı birkaç teşviki mesaisinden bahsedilir ama Rivayetler çok güçlü olmadığı için almadım. Hatta bir kuştan bahsedilir. O Umeyr'in oynadığı bir kuştan. Hatta kuşun halini hatırını sorar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Ama buranın hiç buraya detaya girmiyorum. Abu Talha'nın bu evladı, Ummu Süleym'in bu evladı hastalanır. Çok ciddi bir hastalığa yakalanır. Ben bunu anlatırken istirham ediyorum. Evlatlarınızı gözünüzün önüne getirin. Hasta olan kendi çocuğunuz olduğunu varsayın. Siz çizin senaryoyu. Alın karşınıza Zeynep'i, Fatma'yı, çocuğunuzu. Adı neyse evladınızın. Ve bu çocuk ciddi hastadır. Ebu Talha uzatmıyorum radıyallahu anh. Nafakasını temin etmek üzere dışarı çıkar der ki çocuğa iyi bak. Allah evladımıza şifa versin der ve nafakasını temin etmek için çıkar dışarıya. Ama daha çok geçmemiştir. Akşama yakın bir vakitte Ummu Süleym evde iken, hazır iken, Omeyr radıyallahu an diyelim artık, o küçük çocuk, Hakkın rahmetine kavuşur. Subhanallah. Şimdi kendi evladınızın can verdiğini düşünün. Hastaya niye götürdüğünüzü, ona bir musibetin isabet ettiğini düşünün Allah için. Ben nefsim de dahil olmak üzere söylüyorum. Subhanallah. Ummu Süleym ev halkını toplar der ki Hane halkı dikkat edin Ben ta ki Ebu Talha'ya Evladımın hakkın rahmetine kavuştuğunu söylemeden Hiçbiriniz çocuğumun öldüğünü söylemeyecek Allahu Ekber Metanete bakın İnna lillâhi ve innâ ileyhi râciûn Kendisinde nasıl hayat bulmuş dikkat buyurun Kimse Ebu Talha'ya çocuğun öldüğünü söylemeyecek Ta ki benden işitene kadar. Tamam mı? Tamam. Akşam olur. Tabi diğer odaya yatırır evladını. Ya öp öz evladı ölmüştür. Panik yok. Onun Allah azza ve Celle'nin emaneti olduğu bilinciyle hareket eder. Söylediğim bir hikaye değil. Subhanallah. Abu Talha gelir. ilk sorduğu evladı olur çünkü hastadır. Der ki evladımız nasıl? Dikkat buyurun dostlar, hazırun. Vallahi tarihe göçecek bir sözdür. Bize öğreti olsun inşallah bu söz. Hayatımızda semeresi olsun bu sözün. Der ki efendi efendi. Vallahi evladımız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ben onun hiç bu kadar rahat ettiğini görmedim bugüne kadar diyor ki iyi elhamdülillah yemeği yiyorlar rivayetlere göre Ummu Süleym radıyallahu anha süsleniyor o geceyi ikmal ediyorlar mescide gidecek namaza Ummu Süleym daha söylemedi diyor ki efendi varsay ben komşuya bir emanet versem ve emanet ondayken ben ona ihtiyaç duysam o emanet verdiğim eşyaya Kapısını çalsam, ondan emanet olarak verdiğim eşyayı kullanmak için istesem, o da bana ne emaneti ya, alınacak zaman mı diye tepki gösterse ne dersin? Ya bu olur mu ya, bizim eşyamız bize ait. Emanet olarak aldıysa, ya zamanı geldi de istediysek onu geri vermeli ve buna tepki göstermemeli deyince, diyor ki Ummu Suleymi radıyallahu anha, Abu Talha, Abu Talha. Allah emanetini bizden aldı. Nasıl ki bizde böyle tepki koymayacaksak, Allah'ın razı olduğu bir tepki koyacağız ortaya. Ve Ummu Suleymi radıyallahu anhanın söylediği tek bir cümle var dostlar. Bu sözün ardından noktayı koyuyor. Söze hacet bırakmıyor. Birileri üzerinden hikaye yapmasın diye... Nokta koyuyor Ummu Süleym radıyallahu anha. Diyor ki madem öyle, bizim bir itiraz hakkımız söz konusu değil. O zaman şunu söyleyelim Ebu Talha. İnne lillahi ve inna ileyhi raci'un. Allahu akbar. Bahsettiğim ilin çocuğu değil ha. Emanet bırakılmış bir çocuk da değil. İşte Ummu atiyye onun için diyor. Kadınlar topluluğunun arasında beş kişi müstesna Resulullah'a verdiğimiz sözde duramadık. Bunlardan bir tanesi Ummu Süleym radıyallahu anhadır. Ağlamadı. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun nasıl bir tavır gerektiriyorsa öyle bir tavır ve kamet ortaya koydu. Ya Rabbi bizlere de böyle bir anlayış ikram et. Bizlere de bize isabet eden musibetler karşısında Böyle sabır ve metanet gösterebilmeyi nasip et ya Rabbi. Amin dostlar. İnşallah devam edelim ayeti kerime 157'den. Ki Allah Subhanahu ve teala işte böyle bir tavır koyanları müjdeliyor. Diyor ki ayeti kerime de sallallahu billahi Ulaike aleyhim salavatum min rabbihim ve rahme ve ulaikehumul muhtedûn sen böyle bir tavır ortaya koydun. Allah'a döneceğiz. Öyleyse bu onunsa alma hakkına, selahiyetine de o sahiptir. Allah Azza ve Celle takdir buyurduysa ben buna rıza gelirim deyip sabredenlere işte Allah Azza ve Celle müjdeliyor. Ule'ikahumul <gülüyor> muhtedun, Onların yolu açıktır diyor Allah. Allah bizi onlardan olmayı ve o zümreye dahil olmayı nasip etsin noslar. Devam ediyoruz inşallah 158. ayeti kerimeden. Es-Sâvdu <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> İnne's ise şöyle buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. Şüphe yok ki Safa ile Merve Allah'ın koyduğu nişa, nişanlardandır, emarelerdendir. Her kim Beytullah'ı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf etmesinde kendilerine bir günah yoktur. Her kim Gönüllü olarak bir hayır yaparsa şüphesiz Allah kabul buyurur ve yapana hak kılabilir. Şimdi dostlar bu ayeti kerimeyi iyi anlayabilmek için, çünkü ayet Safa ve Merve arasındaki saydan bahsediyor. Say nedir? Safa ile Merve arasında yapılan git gelen say denir ki 7'den oluşur, yedi şafttan oluşur. Biz buna Safa ve Merve arasında say yapmak deriz. Hacca giden ağabeylerimiz, dostlarımız, kardeşlerimiz bilirler. Haccın menasiklerindendir. Lakin bu ayeti i kerime inmiştir? Biz bu ayeti kerimenin nuzul sebebi üzerinde durursak eğer inşallahı rahmen ne yapacağız? Bu ayetin içerisinden bize yönelik çok azıklar elde edeceğiz inşallah. Onun için nuzul sebebi hakkında çok kısa da olsa bir temasta bulunmak istiyorum. Kısmen de olsa... Ayetin nuzul sebebiyle alakalı olarak müfessirler şu kanaattedirler. Biliyorsunuz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin Fethi'nden sonra hacca gitti. Hac menasiklerini yapmak üzere Kabe'ye vardılar. Tavaf ettiler. O arada birkaç sahabe topluluğu kendi aralarında konuşuyorlar idi. Tartışma ve konuşma şu. Aslında tartışma da değil. Bir kanaat bildiriyorlardı. Diyorlardı ki tavaf ettik. Şaft yaptık Kabe'ye Kabe'nin etrafında tavafı tamamladık. Dediler ki biz şu Safa ile Merve arasında say etmeyiz. Kendi aralarında konuşuyorlar. Diyorlar ki Safa ile Merve arasında say yapmayacağız. Niçin yapmadıklarını da söylüyorlar konuşmaları sırasında. rivayetlerde geçer. Diyorlar ki cehaliyet döneminde, cahiliye döneminde, müşriklerin ibadet yaptıkları bir dönemde Kabe'de Safa ile Merve arasında putlar vardı, onların latları vardı, uzzaları vardı, menatları vardı. Onlar böyle bir ibadette bulunuyorlardı Safa ile Merve arasında. Onlar cahiliye adetidir, bize cahiliye ibadetini hatırlatıyor, yapmayacağız. Böyle bir kanaat var, kendi aralarında konuşuyorlar. Daha haccın menasikleri ile alakalı olarak bir emir yok. Daha onlar böyle konuşurlarken bu ayeti celile tayyibe iniyor. İnne's-sefâ vel min Safa ve merve Allah Azza ve Celle'nin şiarlarındandır. Onun arasında say yapmanızda sizin için bir günah söz konusu değildir. Peki bizim öğretimiz bu ayette ne? İşte tam da burası. Neresi dostlar? Bakınız. Sahabelerin refleksi çok önemli bu ifadenin altını çizin lütfen not edin kardeşler bakınız cahiliyeye ait bir ibadet olduğundan ötürü tam bir fren yapılıyor tam bir mesafe konuluyor diyor ki biz ortaya böyle bir refleks koyuyoruz Allah o tavırdan razı değilse o ibadetten razı değilse o iş cehalete veya cahiliyeye aitse küfre aitse, haram olan bir işse biz yokuz. Tavur bu. Allah-u Ekber. Vallahi önemli. Çünkü özellikle muhacir biliyordu. Safa ile Merve arasında müşriklerin putlarının olduğunu ve orada say ederken onlara tazimde bulunduklarını biliyorlardı. Ve bildiklerinden ötürü de ha, Safa ile Merve'nin arasında yapılan bu ibadet cehalet ve cahiliyeye aittir. Firan, stop haramdan uzak durma refleksi diyoruz biz buna ortaya böyle bir reaksiyon koyuyorlar ama şunu bekliyorlar diyorlar ki Allah bizden isterse amenna. İslam böyle bir şey yapın diyorsa eyvallah Allah zavacılı emretti dedi ki yapmanızda bir günah yoktur dedi sahabelerin önünü açtı. İşte bizim bu ayeti kerimeden, ayeti Celile'den en büyük öğretimiz bu olacak. Ne olacak? Allah bir işten razı değil mi? Cehalet mi kokuyor o iş? Karşınıza bir iş arzı endam etmiş, bilmiyorsunuz nedir bunun aslı astarı? Cahiliyeye aitse stop. Bizim haramla işimiz olmaz. Allah Azza ve celle o işten razı değilse sahabe vari bir refleks ortaya konmalı. Allah buna müsaade etmiyorsa ben yokum kardeşim bu işte diyebilmeli ve böyle bir tavır ortaya konmalı. İşte sahabeler bize bu ayette bunu öğretti. Cahiliyede böyle yapıyorlardı onlar. Biz yapmayacağız. Ta ki Allah yapın yapmanızda size günah yoktur emrini Onlara telkin edene kadar ona biz ne diyoruz? Haram refleksi diyoruz. Allah'ın gadabına uğramaktan korkma refleksi diyoruz. Ortaya Allah'ın razı olacağı bir reaksiyon koymak diyoruz. Diyoruz ve diyoruz. Böyle hassas olmalı. Sahabeler bunu öğretiyor bizde aslında bu nüzul sebebiyle. Tabi ben bunu anlatırken aklıma notlarımın arasına aldım. İnşallah onu sizlerle paylaşacağım kıymetli kardeşlerim. Hani refleks dedim ya. Yani bir harama haramdan uzak durma refleksi. Hemen değişim göstermek. Allah'ı razı etmek adına bir ortaya tavır koyabilmek. Bunu inşallah canlı bir anekdotla anlatmak istiyorum sizlere. İnanın ciltlerce kelam söylesem. Şu anlatacağımın yerini tutmaz. Canlıdır ve olayın failleri benim köylümdür. Biz zat kendilerinden dinledim. Onun için canlı canlı size anlatacağım inşallah. Biz ben bunu anlatırken siz de zihninizin bir tarafında harama haram gördüğümüz zaman koyacağımız ortaya koyacağımız refleksi canlı tutun olmaz mı inşallah? Köylüm Allah selametlerini versin. Amca ve teyze ederiz biz onlara. Hayattalar Allah onlara hayırlı ve uzun ömürler versin inşallah. Allah onların selametlerini versin. Tabii yaşları epeyce var. Hacca gittiler bunlar. Ve hacca giden dostlar ve kardeşler bilirler. Orada gittiğiniz tabii şirkete de bağlı bu biraz. E, otele yerleştirilirsiniz. Tabii e, haram şerifle otelin arası dediğim gibi Biraz da ücretle alakalıdır. Uzak olur, yakın olur. Uzatmıyorum. Uzak olanlar için servis tutulur. Daha doğrusu otelin önünde servis arabası olur. Binersiniz, sizi harami şerife götürür. Tabii onlar da yerleşmişler, valizlerini, her şeylerini ikmal etmişler. Demişler ki artık Kabe'yi özledik, harami şerife gidelim. Servisle gitmişler. Tabii yürünecek bir mesafede olduğu için de farklı bir günde de demişler ki, işte teyzem anlatıyor bunu, kendi kulaklarımla şahit oldum. Canlı bir olay. Diyor ki e, efendi demiş bugün servisle gitmeyelim nasıl olsa yürüyerek gidilebilecek bir mesafe. Demiş ki haram-ı şerife Kabe'ye şeyle gidelim demiş. Yürüyerek gidelim. Adetlendir yine giden kardeşlerimiz bilir. Orada e, karı koca her zaman koluna girer birbirinin. Çünkü milyonlarca ve binlerce insan sokaktan akıyor. Herkes beyaz. Araya bir kişi girse başka birisini alır götürürsün yani kocam diye. Öyle bir riski var çünkü çok kalabalık. Hakikaten milyonlarca insan akıyor. Binlerce insan akıyor sokakta. Adettir koluna girmiş bizim teyze, bizim amcanın. Yolda giderlerken Haram-ı Şerif'e doğru gidiyorlar. Bir taksi durmuş. Camı açmış. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam. Haram haram demiş. Tabi teyzen demiş ki o taksi gittikten sonra Efendi demiş her ne kadar karı koca da olsak Kabe-i Şerif'te mübarek beldede demek ki kol kola girmenin hükmü harammış sal demiş elimi yan yana yürüyelim demiş tamam olur demek ki demiş tutmak karı koca olsak da mübarek beldede harammış bilmiyorduk demiş tamam mı tamam demiş ki yan yana yürüyelim birbirimizden tutmayalım ama sıkı fıkı gidelim ki kaybetmeyelim tamam mı tamam Tabi yürümeye devam ederlerken bir taksi daha durmuş. Camı açmış salamun aleyküm aleyküm selam. Haram haram demiş. Taksi gidince demiş ki efendi hiçbir şey bilmiyormuşuz demek ki ya. Demek ki karıyla koca da olsak Kabe-i Şerif'te yan yana yürümenin hükmü de harammış. Sen bir adım önde yürü ben de bir adım arkada yürüyeyim olmaz mı? Olur efendi demiş. Aradan 3-5 dakika geçmeden bir taksi daha durmuş camı açmış. Selamun aleyküm aleyküm selam haram haram deyince bizim amca tabi çok kızmış. Ne haram o benim helalim demiş ya. <gülüyor> benim helalim. Demiş ki öyle demedim demiş az bir Türkçe biliyormuş. Haramı şerife götüreyim mi sizi diyormuş. Duran taksiler meğer yani yolcusunuz haramı şerife gidiyor bu biner misiniz demekmiş. Onlar haram deyince Allah'ın el tutmakla alakalı hükmü Kabe-i Şerif'te haram deyip elini çekiyormuş. Niye anlattım dostlar tebessüm ettik ve gerçek bir hadise amcam ve teyzeme Allah selametler ve hayırlı ömürler versin. Reflekse bakın dostlar. Aman efendi Kabe-i Şerif'te bu harammış biz bilmiyoruz. Aman uzak dur bir adım önde yürü sen geride yürü ben ileride yürüyeyim. Subhanallah. Sahabe vari bir tavır. Doğru mu dostlar? Vallahi doğru. Mübalağasız doğru. Birisi ona hükmü söylüyor. Mesafe alıyor. Sahabe de dedi ki Allah buna müsaade etmiyorsa biz yokuz. Aslında bizim için nida ediyor sahabeler. Bize öğretileri miras bırakıyor sahabeler. Diyor ki eğer ki bu cahiliye adetiyse ve Allah müsaade etmediyse uzak durun. Allah size kadaplanmasın. Ayet nasıl bitiyor biliyor musunuz? Diyor ki Allah onlara müteşekkirdir. Allah sana teşekkür etse razı gelse istemez misin Müslüman kardeşim? Ayet böyle bitiyor ya. Diyor ki böyle davrananlardan Allah müteşekkirdir. Yaptıklarını kabul etmiştir. Razıdır. Memnundur diyor Allah. Ta ki ne zaman sırrını söylüyorum ayetin harama böyle bir refleks koyarsak tabi inşallah ben bu canlı yaşadığımız hadisenin hemen üzerine bunu zenginleştirmesi adına bir sahabeden örnek vermek istiyorum inşallah sahabe kim Cafer bin Ebi Talib Ali bin Ebi Talib'in ağabeyleri Aqil radıyallahu anh biliyoruz değil mi Meşhur bir sahabe. Ne ile meşhur biliyor musunuz? Bu sahabe çok geç iman etmiştir. Çok geç. Ama bu sahabeye yazınız Akil radıyallahu anhı en bariz özelliği cahiliye adetlerini çok iyi bilir. En ince ayrıntısına kadar bilen bir sahabedir. Ve iman etmiştir. Ve sahabelerinde ufak bir cahiliye temayülü görsün kardeş Allah ve Resulü bize neyi getirdiyse öyle yap. Bak burada biraz cahiliye kokuyor. Böyle bir amel yapma da Allah'ın gadabına düçar kalma. Akil radıyallahu anh'ın en büyük özelliği bu. Açınız bakınız tarih kitaplarına. Refleksi anlatacağım şimdi. Akil radıyallahu anh bir düğün merasimi yapmıştır. Kendisi evlenmiştir. Sonradan dine giren e, Müslüman olan bir heyet gelmiştir. Akil radiyallahu anh'ı şöyle tebrik etmişlerdir. Bakınız. Bu cümleyi az önce kasten söyledim, üzerinde duracağım diye dedim ki cahiliye adetlerini ve tortularını çok iyi biliyordu. Aslında buraya bir virgül atalım Akil radiyallahu anh'tan devam etmeden önce. Vallahi biz de bugün cahiliyeye karşı ortaya İslami bir tavır koymak istiyorsak bunun yolu ancak bir yerden geçer. Nedir o? Cahiliyeyi tanımaktan geçer. Küfre ait fikirleri bilmekten geçer. Ben cehalete karşı bir tavır, bir kamet serdetmek istiyorsam cahiliyeyi tanımadan yapamam. Doğru mu? Vallahi öyle. Akil radıyallahu ana diyorlar ki, okuyorum inşallah tam e, ifadesi net olsun diye. Şöyle bir Tebrik sunuyor o heyet. Sonradan Müslüman olan heyet. Çoluk çocukla birlikte yuvanız kutlu olsun. Tabi bu Türkçenin nakıslığından yani Arapçada tercüme ettiğin zaman kutlu olsun hayırlı olsun aynıya geldiği için belki birazdan söyleyeceğimin arasında ya hocam çok da aslında bir fark yok diyebilirsiniz ama Arapçada fark var. Subhanallah. Dikkat edin. İnsanlar sizin düğününüze gelmiş. Seni tebrik etmeye gelmiş. Ve kasten bir haram işleme niyetinde de değil. Ama cahiliyeye ait adetleri akil radıyallahu an bildiği için bütün sahabelere öğretircesine şöyle nida ediyor düğününde. Diyor ki kerim kardeşlerim siz Allah azza ve celle'yi memnun etmenin gayreti içerisinde olan akili cahiliye adetiyle mi tebrik ediyorsunuz? Kabul Kabul görmedim. Diyor ki atili memnun etmek istiyorsun? Şöyle deyiniz. Allah senin aileni hayırlı ve bereketli kılsın. Subhanallah. Kamete bak. Tavra bak. Ortaya konulan nasıl diyelim İslami bir duruşa bak. Cahiliyeyi biliyor. Diyor ki bu İslami değil. Peki ya bugün biz? İslami olmayan şeylere karşı böyle bir refleks koyabiliyor muyuz ortaya? Koymuyorsak da inşallahı rahman tefsirul furkanın bu geceki azı olsun Rabbim bundan sonra cahiliyeye ait, küfre ait, kafirlere ait, batıya ait her türlü şeyden uzak durmayı ve böyle bir refleks ortaya koyabilmeyi bizlere nasip etsin dostlar. Tabi devam edelim inşallahı rahman. Çünkü Allah bizden müteşekkir olsun istiyorsak böyle yapmak durumundayız. Tabii 150 158'i okuduk. 159'dan inşallahı rahman devam edeceğiz. Ayeti i kerime ben tilavet ediyorum kıymetli hazirun. Ayet şöyle. Esnafı billahi. İnnel <gülüyor> lezîne yektumûnâ mâ enzâlnâ minel beyynâti vel hudâ min ba'di mâ beyyennâhu linnâsi fil kitâb. Ula'ike yal'anuhumullâhu ve yal'anuhumullâinûn. Subhanallah. Diyor ki ayet-i kerimede indirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder. Cık. Subhanallah. Çok ağır bir ayet-i kerime. Vallahi ayet e, hakikaten tırnak içerisinde söylüyorum. Yani mecazi manada söylüyorum ezici. Allah Azza ve Celle'nin laneti ve lanet edicilerin laneti onların üzerine olsun. Subhanallah. Kimin? Ayet söylüyor. Önce şurayı bir anlayalım. Allah lanet ediyor. Allahu Akbar. La kadder Allah. Allah bizi muhafaza etsin. Allah lanet ediyor. Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyor Allah. Allah'ın laneti ne demektir? Mufassırların kahhir ekseriyetine göre Allah ona rahmet nazarıyla bakmayacaktır kıyamet gününde. Seninle işim yoktur demektir Türkçesi. Seni hesaba katmayacak demektir. Allah muhafaza. Lanet edicilerin laneti sonraki ayetlerde o lanetçilerin kim olduğunu da inşallah göreceğiz. İnsanların lanetinden bahsediyoruz. Onları, onlar ise şikayet edecek Allah'a diyecekler ki biz ondan şikayetçiyiz ve dua edecekler kim ama bunlar Allah diyor ki böyle böyle böyle olur kimlere ayet ifade buyuruyor beyan ediyor Allah hiçbir açık kapı bırakmadan Allah Subhanahu ve teala beyan ediyor. Diyor ki bizim insanları doğruya iletmek için indirdiğimiz doğruları gizleyen, çarpıtan, ketmeden, tevil eden ve delillerimizin üzerini örten. Anlaşıldı mı burası? Bu ayette Allah'ın lanetine düşer kalmak istemiyorsak ne yapmayacağız? Açık ve net. Allah'ın doğrularını gizlemeyeceğiz. Allah'ın doğrularını saklamayacağız. İnsanların hem dünya hem de ukba saadetini temin eden gerçekleri ve savapları ki sevabın manası doğrulardır ketmetmeyeceğiz. Yanlış yönlendirmeyeceğiz ta ki bu ayetin muhatabı olmayalım. Vallahi ayet ağır kulaklarınızda çinlesin inşallah tüm gece. Allah lanet eder diyor. Lanet edicilerin de laneti onun üzerinedir diyor Allah. Ne yaparsak doğruları gizlersek, insanları saptırırsak, onlar hidayete tabi olmak istiyorken sen onları saptırırsan diyor Allah. Burası net mi? İslam'ın bizden istediği noktayı sizlere söylüyorum. Biz doğruları konuşacağız. Biz Allah Subhanahu ve teala'nın bizlere doğru adına gösterdiği gerçekleri korkmadan anlatacağız. Çarpıtmadan söyleyeceğiz. Kınayıcının kınamasına aldırmadan nida edeceğiz. Ta ki Allah bizden razı olsun. Allah'ın laneti bizden beri olsun. Vallahi ben size bir hadis okuyacağım şimdi dostlar. Hadis de bu gecenin öğretisi olsun. Hediyesi olsun. Ne diyor biliyor musunuz? Tirmizi radıyallahu anh tahriyip etmiştir. Bakınız rahimahullahın tahriyip ettiği hadiste Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Diyor ki anlatılmak için bir kimseye anlatması için bir şey sorulduğunda gerçeği bildiği halde çarpıtırsa, açıklamazsa kıyamet gününde onun ağzına ateşten gem vurulacaktır. Allahu akbar Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor Sana birisi geldi Dedi ki hocam Bu konuda Allah azza ve Celle'nin hükmü nedir? Sen de onu çarpıttın Birazdan geleceğiz Makamından ve mevkinden korktuğun için çarpıttın Menfaatinle çatışmasın diye çarpıttın Hakkı gizledin ama öyle bir günde Allah da senin ağzına gem vuracak. Hem de ateşten. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Kısacası insanları doğruya götürecek gerçekleri gizlemeyeceğiz. Size canlı bir şey anlatayım. Geçen günlerde bir program seyrediyorum. Televizyonda kendi adına bir program yapan hoca efendi. Hepiniz biliyorsunuz. Hiç ismi mevzu bahis değil canlı bağlandılar hocaya soru soruyorlar hocaya diyor ki hocam benim bir mazuratım var buyurun nedir o diyor ki hocam efendim ben zina ettim bir bayan belki bir bildiği ve seyrettiği bir program ben zina ettim Allah Allah niye yaptın refleks bu tepki bu diyor ki hocam yaptık yapmaya da sen bana Zina ile alakalı Allah'ın hükmünü söyle. Ben bu saatten sonra zina ile alakalı olarak Allah ne diyor onu öğrenmek istiyorum. Ben ne yapacağım hocam? Soru bu. Vallahi hocanın verdiği cevap mübalasıyla söylüyorum. Aynen şu. Tevbe istiğfar et kardeşim. Doğru mu? Ucundan kıyısından Evet tevbe istiğfar zina suçu işleyenlerin yapması gereken şeylerden bir tanesidir. Eğer Allah'tan korkuyorsa ama vallahi cevap yanlış. Allah'a yemin ederek söylüyorum o hoca yanlış konuştu. O hoca yalan söyledi. O hoca İslam'a ait gerçekleri ve hakkı konuşmadı. O kadının sorusuna Allah'ı memnun edecek cevabı vermedi vallahi. Birisi şuradan kalksın muhterem hazirundan. Bana aynı soruyu sorsun. Şöyle cevap veririm biiznillahi teala. Derim ki kardeşim sen zina suçu işlediysen bunun hükmünü Allah vermiştir. Bir öncelikle zina suçu işleyen kimseye sorulur. Bekar mısın evli misin? Bekarsa feclidu kulle vahidun minhume mi ete celde. Doğru mu? Bekarsa yüz sopa vurulur. Eğer ki evliysen kardeşim Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin fiili ile sabittir. Recm edilirsin. Üç Derim ki o zaman ama kardeşim bir konuyu da sana hatırlatayım. Bunları gerçekleştirecek bizim öyle bir de devletimiz yok derim. Böyle olunca da dünyada hatları uygulanan kimse iznille ahirete o suçundan dolayı günahsız gidecektir. Bundan da mahrum kalırsın kardeşim derim. Doğru mu kardeşler? Maiz İbni Malik radıyallahu anhı anlatırım. Derim ki kardeşim maiz gibi tövbe edeceksin doğru. Ama gideceksin bir İslam devletine, İslam devletinin başkanına ve avazın çıktığı kadar diyeceksin ki Ya Resulallah tahhirni tahhirni beni temizle diyeceksin. O da senin suçunun ahirette bağışlanması için Allah'ın emrettiğini uygulayacak. İşte İslam'ın gerçeği böyle anlatılmalı. Tabi burada bana sorulsa derken beni kastettim ama böyle olmalı. Ama o hoca böyle cevap vermedi dostlar. Ben basit ve sıradan bir örnek sizlerle paylaşmak istedim. Ve bunun gibi çoklarcası. Ama ben merak ettim. Siz merak etmiyor musunuz? Acaba mevcut hocaların birçoğunda böyle bir handikapı gördüğüm için soruyorum. Size soruyorum cevabını birlikte verelim. Acaba niçin ya? Cahilliğinden mi, bilmiyor olduğundan mı? Ben nedenini söyleyeyim, siz de mutlaka katılacaksınızdır. Bunun gerekçesi şu. Nedir? Kendilerine ait makamlarını, mevkilerini, şöhretlerini, elde etmiş oldukları mallarını, mülklerini kaybetme korkusundan. Hakkı söylemeye bu engeldir. Allah bizleri böyle sınadığında muvaffak olanlardan eylesin dostlar. Vallahi ağır bir imtihan. Hak, hakkı öğrenmek isteyen birisi soracak. Sen de bile bile hakkı gizleyeceksin. Örtbas edeceksin. Allah'ın senin için doğruyu öğretmesine rağmen o öğretinin üzerini kapatacaksın. Allah sana gadaplanır. Allah sana lanet eder. Lanet ediciler de sana lanet eder. Niye? Niye böyle bir davranış içerisine giriyorlar? Dünya menfaati için tek kelimeyle. Ben size şimdi iki tane örnek anlatacağım. Ardından da bir tane inşallah doğru bir tavır ortaya koyan anlatacağım ve dersimi inşallah bitirmeyi düşünüyorum. Bakınız dünya menfaati... İnsanın ayaklarını nasıl kaydırıyor? Hakkı söylemesine nasıl mani oluyor? Hakkı haykırmasına nasıl mani oluyor? Nasıl engel oluyor? Sizlere inşallah bugünün armağanı olsun dostlar. Rejel İbni Unfuv. Radıyallahu anh demeyeceğim. Alıştınız tabi hep sahabe ağırlıyorum ya. Ama maalesefuşşedid sahabe iken akibeti Allah'ın lanetiyle neticelenen bir zat Cık, hani bazen deriz ya ah ben de peygamberin zamanında olacaktım ki değil mi nasıl yaşardım vallahi öyle değil vallahi öyle değil bunlar vahye şahit oldular bunlar Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselama vahiy indiğinde titreyen dizini hissettiler Rejel İbni Unfu unutmayın bu ismi kim mi ta başından alayım Ebu Hureyre radıyallahu an diyor ki bir gün böyle birkaç sahabeden oluşan mecliste otururken hiç mevzu bununla alakalı değilken Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular dikkat edin İçinizde birisi var ki Cehennem'de azı dişi Uhud dağından daha büyük olacaktır. Böyle bir ifade duymuş muydunuz daha önce? Tekrar edeyim. İçinizde birisi var ki Cehennem'de azı dişi Uhud dağından daha büyük olacaktır. Allah'a bakbar. Şimdi o mecliste hazır bulunanlardan bir tanesi siz olduğunu varsayın. Allah'ın Resulü böyle bir şey dedi vallahi ya Rabbi benim akıbetim ne olacak sormaz mısınız diken üstünde bir hayat sürmez misiniz kimi kastetti acaba Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu an vallahi diyor Reccal ibni Unfu Yemâmede Zeyd İbnül Khaddab tarafından başı gövdesinden ayrılınca mürtet olarak ben diyor uyku uyudum işte Reccal'ın akıbeti böyle. Ama anlatacağım nasıl geldi oraya? Konumuzla bir bağlantısı olması lazım ya. Hak'tan vazgeçtiğin için, Dünya menfaatı için. İşte Reccal sahabe idi. Vahyi duydu. Vahye şahit oldu. Gel gör ki Ebu Bekir radıyallahu anh Reccali museylemetül kezzabe elçi olarak göndereseye kadar. Gönderdi elçi olarak. Tabi halifenin, Hazreti Ebu Bekir halife olmuş. Murtadlar e, gündemde, hakikaten Usame'nin ordusu, yorgun, bitkin, böyle bir dönemde, Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ordusu çok güçlü değil. Bu bir gerçek. Subhanallah. Reccal, Musaylemetül Kezzabe vardığında, ordunun dehşetini görüyor. Daha gitmeden diyor ki, Allah ayaklarımızı sabit kılsın. Diyor ki bu ordu diyor Ebu Bekir'in ordusunu yener. Bu ordu diyor Ebu Bekir'in ve İslam'ın ordusunu yerle yeksan eder. Diyor ki Museylem'e olur da bir devlet ikame ederse peygamberliğinde iddiasında güçlü olursa onlar kazanırsa dünya makamında bir yerim olsun. Ve Museylemetül Kezzab'ın ordusunda Yemame Savaşı'na katılmıştır. Recal orada mürtet olmuştur. İslam dinini terk etmiş. Nedir? Museylemetül Kezzab'ın ordasına dahil olmuştur. Ben sorayım siz hep bir ağızdan cevap verin dostlar. Muhterem Hazirun. Bunu niçin yapmıştır Recal Le'netullahi aleyh sadece dünyada bir makam uğruna. Hakkın için terk etmiştir, dünyalık için. Hakkın için ketmetmiştir, dünyalık bir mevki için. Şöhret için Allah Azza ve Celle'nin doğrularından yüz çevirmiştir. Doğru mu? Öyle. Hiç ayrılmıyoruz yemam eden. Size bir örnek daha. Size bir öğreti daha. Size bir azık daha. Talha en numeyri. Bu ifade beni sarstı, sarstı. Hakkı bildiği halde ketmetmeye verdiğim en zirve örneklerden bir tanesidir bugüne kadar. Öyle olacak yani inşallah. Talha en numeiri, en nemiri diye de geçer rivayetlerde numeiri daha kuvvetli geldiği için ben öyle telaffuz ettim. Talha en numeiri. Peki dostlar, Musailamatul Kedab o yalancı Peygamber nerelidir? Rebi alıdır. Bunu unutmayın alı. Talha en-Nümeyri nerelidir? Rebialı Bir yalancı peygamber olduğunu duyar Hem de alı olduğunu duyar Gider Der ki sen miydin? Hmm, hemşeriyiz Bana diyor söyle bakalım Sana vahiy gece mi gelir Gündüz mü? Musayleme diyor ki Gece gelir Eyvallah Diyor ki sana vahiy insanların arasında mı gelir yalnızken mi gelir? Tabii ki yalnızken gelir deyince dikkat edin. Numeyri'nin ifadesine dikkat kesilin dostlar. İkisi de hemşeridir, rebiyalıdır. Hak nasıl ketmedilir? Hak menfaat uğruna hemşericilik uğruna nasıl ketmedileri anlatacak bize. Hakkın ketmedildiğinin nedenin çok önemi de yok herhangi bir nedenden dolayı ketmetmiş ama bakınız bu iki hemşerinin diyaloğuna Numeri diyor ki talha en Nümeyri diyor ki Allah'a yemin ederim hem de nefsimi elinde bulunduran zata yemin ederim ki Muhammed haktır sen batıl İslam doğrudur sen yanlış Resul sallallahu aleyhi ve sellem için diyor ki Muhammed gerçek peygamberdir sen yalancısın ama ne var ki Rebi Anın yalancısı Muhammed'in kabilesinin doğrucusundan hayırlıdır. Allah akbar. Anladınız mı burayı? Nefsini zatı, elinde bulunduran zat'a yemin ederek başlıyor cümleye. Diyor ki Allah'a yemin ederim ki Muhammed hak sen yalancı bir peygambersin ama ne var ki sen Rebiyalısın ben de Rebiyalıyım Rebiyalının diyor yalancısı Muhammed'in diyor doğrucusundan daha kayınlıdır sen ne dersen o hak nasıl ketmedilirmiş gördünüz mü dostlar Allah'ın laneti onların üzerine olsun Allah'ın laneti bile bile İslamı ketmedenlerin üzerine olsun ayet öyle diyor Allah bizi o halden muhafaza buyursun bitiriyorum ne ile olması gereken bir tavrı ortaya koyan birisiyle. Bu sefer sahabeden değil yalnız. Nereden? Biraz sahabelerden sonra gelen bir dönemden inşallah Sa'd İbni Museyyeb Rahimeullah'tan çok muhteşem, mutlaki bir alimden. Dostlar size köklü değişim yayıncılığın hakikaten İslam literatürüne kazandırmış olduğu Alimler ve yöneticiler arasında İslam adlı kitabı tavsiye ediyorum. Çünkü bu anlatacağım rivayet oradan bir alıntıdır. Hakikaten alimler ve yöneticilerle İslam'ın bu meseleye dair bakışınızı değiştireceğine inanıyorum. Hakikaten köklü değişim İslam literatürüne bu manada çok hayırlı bir katkıda bulunmuştur. Oradan yapmış olduğum bir alıntıdır. Sa'id Sa İbni Museyyeb radıyallahu Hadise uzun öncesi var ama ben sadece ortaya konulan hakkı söylemekle alakalı bu tavrı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir kimse yönetici konumunda olan bir kimse dört evlidir. Beşinciyi almak ister. Zevcelerinden bir tanesini boşamıştır. Burayı iyi anlayın lütfen ki hadise anlaşılsın. Sa'id rahimahullah'ın ortaya koymuş olduğu tavır anlaşılsın. Dört evlidir, beşinciyi arzular ama bu arada birisini boşamıştır. Bildiğiniz üzere beş evlilik İslam'da yasaktır, haramdır. Dörde kadar müsaade vermiştir Allah. A. Ve beşinciyi alabilmesi için de dördüncü, daha doğrusu boşadığı eşinin iddet dönemi bitmesi lazımdır. Ama o yönetici konumunda olan kimse, Hemen acele etmiştir. Evlenmek istemiştir ki Subhanallah. Alim böyle olmalı. Muttakilik budur. Allah'tan hakkıyla takvaca korkan alim budur. Kınayıcının kınamasına aldırmadan konuşmak hakkı söylemek budur. 60 tane kırbaç yiyeceğini bilse de hakkı söylemek budur. Allahu akbar. Dedi ki bu evliliği yapamazsın. İddet dönemi bitmeden... Allah sana beşe müsaade etmemiştir. Öyle mi? Öyle. Attılar bunu zindana. 60 tane kırbaç verdiler. Vurdular. Çıktı aynısını söyledi. Dedi ki iddet dönemi bitmemiştir. Aynen şöyle söyledi. Açın bakın kitabı. Diyor ki sen bilesin ki Allah'ın hükmüyle hükmetmedin. Bir. Bilesin ki sen Allah Azze arzuladığı bir şekilde amel etmedin. Bilesin ki sen... Allah azza ve Celle'nin istediği gibi yapmadın. Allah böyle istemiyor. 60 tane kırbaç yiyeceğini bile bile. Gülerek en sonunda ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki çok da önemli değil. Sen diyor dilediğini yap saide. Yap yapacağını çünkü hiç hoşlanmadığın cehennem seni mutlaka bulacaktır. Allah'a bak. Nasıl bir tavır ya? yok. Bakın takvaca duruşunu aradan 1500-1400 sene geçmiş anlatıyoruz. tefsir Furkan'a misafir ediyoruz. Allah'ın laneti nere? Muttaki olmak nere? Rabbim bizleri onlardan olmayı nasip etsin. Rabbim ayetlerini hakkıyla anlamayı ve istifade edebilmeyi nasip olmayı kılsın Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifûn ve selamun alel Murselin. <gülüyor> والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته Altyazı M.K.